Ve cenne, ve ve ardu, <müttegülüyor> Salih ameller işleyerek Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahipleri için hazırlanmıştır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onlar o müminler, bollukta ve darlıkta mallarını Allah yolunda sarf edenler. Kızdıkları zaman öfkelerini yenenler ve insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. <gülüyor> Allah'ın Onlar çirkin bir iş yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman hemen Allah'a zikredip günahlarının bağışlanmasını isteyenlerdir. Hem Allah'tan başka günahları kim bağışlar? Ve onlar işledikleri günahlarında bile bile ısrar etmezler. Hüle elke cezeühün Rabbi ve İşte onların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve altlarından nehirler akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Böyle amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki ümmetlere tatbik edilen nice yollar gelip geçmiştir. Öyleyse yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bir bakımdır. <gülüyor> Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, takva sahipleri için ise bir hidayet ve bir nasihattir. ve <gülüyor> la Kim üzülmeyin. Eğer gerçekten mümin kimselerseniz en üstün olan sizsiniz. Eyy yerse's-kum tarhu faqad massal qawm tarhu mislu ve ekel ayyatu damuha feyna n amanu ve amanu Tehrenin Kulşun veda Vallahu Eğer Uhud'da Size bir yara dokunduysa Doğrusu size düşman olan O Kamede Bedir'de onun misli olan Bir yara dokunmuştu İşte bu günler Öyle günlerdir ki Onları insanlar arasında Evirir çeviririz Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve içinizden bu uğurda can veren şehitler ve yaptıklarınıza şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. <gülüyor> Bir de Allah iman edenleri bu sıkıntılarla günahlardan temizlesin. Ve kafirleri bu zulümleri sebebiyle helak etsin. Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri ortaya çıkarıp, Sabredenleri belli etmeden cennete giri vereceğiniz mi sandınız? Allahu Akbar. An ki siz onunla karşılaşmadan önce şahadeti ölümü temenni ediyordunuz. İşte siz kardeşleriniz şehit edilirken baka kaldığınız bir halde yakinen onu ölümü gördünüz. <gülüyor> Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse öpçeleriniz üzerinde geriye küfre mü döneceksiniz? Kim öfçeleri üzerinde geriye dönerse Allah'a asla en ufak bir zarar veremez. Allah ise şükür edenleri mükafatlandıracak. <gülüyor> Vadesi belli olan bir yazı, bir kader olarak Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin ölmesi mümkün değildir. Kim dünya mükafatını isterse ona ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Şükredenler ise mükafatlandıracağız. Ve <gülüyor> Savaşan Muz'a peygamberler geçti ki Beraberinde birçok Rabbani Rabbe kulluk eden kimseler Bulunuyordu Bununla beraber Allah yolunda Başlarına gelenlerden dolayı Gevşemediler Zafa düşmediler ve düşmanlarına Boyun eğmediler Allah ise sabredenleri sever. Onların Rabbimiz Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle demelerinden başka bir sözleri olmadı. Allah'ın Dünya ve Allah da onlara hem dünya mükafatını hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Ya evet. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız sizi ökçeleriniz üzerinde geriye küfre döndürürler de hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Beliyahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Hayır. Sizin mevlanız Allah'tır. Ve o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Sen huvdi fî kulûbillezîne kefer râze bîmâ eşratû bîmâ l-mâlem yünezdilidî sülkânâ Hakkında hiçbir delin indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaları sebebiyle inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Gidecekleri yer de ateştir. Zalimlerin kalacağı yer ise ne kötüdür. <gülüyor> وتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتأجعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون Biz, izniyle onları öldürürken size olan vaadini yerine getirmiştir. Ta Allah arzu ediyor olduğunuz zaferi size gösterdikten sonra Zaafa düşüp peygamberin geçidi tutan okçulara verdiği Emir hususunda ihtilafa düşerek isyan ettiğiniz zamana kadar. Bir kısmınız dünyayı ganimeti istiyor bir kısmınızda ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi imtihan etmek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu. Onunla beraber muhakkak ki o sizi affetti. Hem Allah müminlere karşı büyük ihsan sahibidir.